Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Geçen dersimizde son olarak Yusuf Aleyhisselam suresinin 24. ayet-i kerimesini görmüştük. Burada kısaca anlatılanları tekrar Özetle hatırlatacak olursak, Aziz'in karısı Yusuf Aleyhisselam'a bir tuzak hazırlıyor, bir komplo kuruyor. Evin çıkış kapılarını kapatıyor. Bir kadın olarak erkeği cezbedecek her türlü cazibesi ve fitnesiyle Yusuf Aleyhisselamı kendisinin yanına gelmesini gelmesi için davet ediyor. Bütün çabasına rağmen Cenab-ı Allah'ın kendisini koruması neticesinde Yusuf Aleyhisselam'ın böyle bir vebale düşmediği belirtiliyor. Bunun Geçen dersimizde kısaca bir hikmetinden bahsetmemiştik. Şimdi hatırlatalım. Cenabı Allah peygamberleri, rasulleri peygamber olmadan önce de, sonra da her şeyden önce büyük günahlardan ne yapmıştır? Muhafaza etmiştir. Masum olmalarının da bir manası budur. Peygamberlerde bulunması vacip kabul ettiğimiz itikaden sıfatlar vardır. Bunların bir tanesi de masumiyettir. Cenab-ı Allah'ın koruması hali dışında peygamber dahi olsa hiçbir kimse kendisini kayıtsız ve şartsız küçük ve büyük günahlardan muhafaza edemez. Çünkü Allah'ın masumiyet sıfatını kazandırmak istemesi suretiyle hıfz siyaneti yani muhafazası ve koruması olmadan insanın kendi kendisini hatalardan özellikle hatanın, günahın her türlü kışkırtıcı ve etkileyici bir halde insan üzerine hücum etmesi halinde koruması pek zordur. Onun için Cenab-ı Peygamber mesela, Sık sık şu duayı yapardı. Yeri geldikçe çok hatırlatırım. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Allahümme ya mukallibel kulub febbet kalbi ala dinik Ey kalpleri evirip çeviren Allah senin dinin üzerine benim kalbime sebat ver. Son Rasul bu duayı yapıyor. Bu duayı bilhassa bizlerin de yeri geldikçe, hatırladıkça ...çok çok yapmamız... ...ve işin şuuruna vararak... ...bu duayı yapmamız icap ediyor. İşte Cenab-ı Allah... ...Yusuf Aleyhisselam'ı... ...Peygamber olmadan... ...önce de bu şekilde muhafaza ediyor. Hatanın, günahın işlenmesi için... ...beşeri ölçüler içerisinde... ...her türlü sebep hazır. İşlenmesinin önünde bir engel yok. Kimse görmüyor, kimse bilmiyor... ...kendisi haşa zorlamıyor... Aksine teklif ona yapılıyor fakat buna rağmen Yusuf aleyhisselam ileride geleceği gibi ey sıddık Yusuf diye hitap edilecek ona çok doğru sözlü, yalnız sözüyle değil duruşuyla ve davranışıyla da siddiklik mertebesine ulaşmış bir nebi aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Allah tarafından bu şekilde muhafaza ediliyor. Ya burada hatıra şöyle gelir. Efendim dediniz ki Allah korumayınca hiç kimse kendisini koruyamaz. Bu şu demektir. Biz irademizi ortaya koyduğumuz zaman allah Teala bizim irademizi boşa çıkartmaz. Ne diyor? وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى suresinde Fammamen bakhila ve istigna ve kezzebe bil husna fesenyeserehu diyor. Günahkarlar için bu. Fammamen ve takva ve saddaka bil husna fesenyeserehu Bu da takva sahipleri için. Yani şu. Kim cimrilik eder. Kendisini Allah'ın hidayetine muhtaç olmayan bir durumda görürse, müstahni görmek bu demektir. Ve en güzel olan sözü, yani şeriatı yalanlarsa biz ona zor olanı kolaylaştıracağız. Zor olan ne? İnsanın yapısına ters, fıtratına aykırı olan, Allah'ın yasakladığı küfür başta olmak üzere bütün günahlar. Ama bir kimse kendisini Allah'ın hidayetine muhtaç görmez, Allah'ın korumasını dilemezse, buna karşılık tam aksine, Allah'ın şeriatını yalanlamak gibi bir bedbatlığa düşerse, allah Teala da diyor ki, biz de ona zor olan günahkarlık yolunu kolaylaştırdık. Ama, ihsanda bulunup, müttaki hareket edene gelince, El-Hüsna'yı, yani İslam'ı ve İslam şeriatını ahkamını, tasdik edene gelince biz de ona kolay olanı kolaylaştıracağız. Kolay olan ne? İslam şeriatına uymaktır kolay olan. Çünkü İslam şeriatı insanın fıtratıyla, İslam insanın yapısıyla örtüşen bir şeriattır. O şeriata uymak kolay, sen ona uymak istediğin zaman Allah daha da kolaylaştırır. Ama tam aksi yola gitmek isterse bir kimse, Esasen zor olmakla birlikte günahkarlık zor olmakla birlikte madem kul onu istiyor Allah da o zor olanı bile ona kolaylaştırır. Demek ki günahlardan korunmak için evvela insan olarak bizim irademizin talebimizin olması lazım. O olmayınca olmaz. Yusuf aleyhisselam ta baştan beri bunu istemişti. Biraz sonra göreceğimiz ayetlerde ayetlerde onun bu isteğinin ne kadar derin, ne kadar köklü, yani günaha düşmeme azim ve kararlılığının ne kadar köklü olduğunu göreceğiz. İşte bu vaziyetteyken ne oluyor? Kadın onu sıkıştırıyor. Kendisiyle fuhuş işlemesi için. Yusuf aleyhisselam ise direniyor. Bunun neticesinde ne oluyor? İşte 25. ayet-i kerime, bu olayın devamını şöyle anlatıyor. Diyor ki estağilu billah ve <gülüyor> estebe kalbân ikisi de birbirleriyle yarışırcasına kapıya doğru koştular. Yani baktı ki Yusuf aleyhisselam bu kadının şerrinden kurtuluş yok kapıya doğru kaçışıyor. Kadın da bu günahı işlemekte kararlı. Ayrıca Yusuf'un kapıya koşması kendisi için ayrı bir tehlike arz ediyor. Yapmak istediği bu işi açığa çıkıp rezil rüsvay olma tehlikesi var. O halde kadın ne yapıp edip Yusuf aleyhisselamın dışarıya çıkmasını önlemeliydi. Onun için ayet-i kerime fevkalade belih bir şekilde. iki kelimeyle olayı anlatıyor. İkisi de birbirleriyle yarışırcasına kapıya doğru koştular diyor. Peki koşarken ne oldu? Yusuf aleyhisselam önde ve kaddet kamisahu min dubur ve onun gömleğini arkadan boylu boyunca yırttı. Olay gayet anlaşılır bir olaydır. Kaçmak isterken kadın arkadan onun yakasından tutunca gömlek boydan boya irtund. Kalet, <gülüyor> ha pardon. Ve alfa ya seyyidaha led Derken ikisi de kadının efendisiiyle kapının aracığında karşılaşıverdiler. Bu vesiyette Yusuf Aleyhisselam koşmuş Kadın arkasından koşmuş. Belki o koşmanın evetim neticesinde hızlı soluk almaları, nefes alıp vermeleri, telaşlanmaları, renklerinin benzerinin atması vesaire gibi zahiren görülen ve görünmeyen haller içerisindedirler. Bu halde iken kadının kocası ile kapıda ya veriyorlar. Bakın Yusuf aleyhisselam kıssası dolaylı olarak belki daha önce de söylemiştik başından sonuna kadar kadere iman esasını tahkim eden bir kıssadır. Bir suredir. Her bir olay ayrı bir yönden bize kaderi düşündürüyor. İlahi takdirin vazgeçilmez, kaçınılmaz bize göre rastlantı olanın Cenabı Allah tarafından Nasıl her şeyiyle planlanıp programlanmış olduğunu ayrıca gösteriyor. Tıpkı mesela kainattaki bu kadar yıldızın, bu kadar gezegenin milimetrik efendim ışık saniye s ile hassas ölçülerle tayin edilmesi gibi hareketlerinin her bir şeylerini kapıya koşacaklar kadın. Yusuf Aleyhisselam'ı arkadan yakalayacak. Halbuki yaramadığı ötede olsa kolu onun gömleğine yetişemeyecekti. Öyle mi? Daha yakın olsa, arkadan tuttanma mesafesinde daha yakın olsa, belki kapıdan çıkmasına fırsat vermeden Yusuf Aleyhisselam'ı daha içeri çekecekti. İlahi hikmet tahakkuk etmeyecekti. Bu sefer kadın yapmak istediği hile ve tuzağı örtbas etmek için diğer taraftan da Yusuf aleyhisselama daha ağır bir ceza verilmesin diye bir taraftan kendisinin suçsuz ve masum olduğunu izhar edecek diğer taraftan da Yusuf aleyhisselama gazaplanılarak fazla ceza verilmesini önleyecek bir üslupla bakın ne diyor. Kâlet: "Mâ cezâü men erâde bi ehlikü sü'en illâ en yusjana ev azâbun edîm." Dedi ki: "Senin eşine kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası zindana atılmak yahut acıklı, can yakıcı bir azap, bir işkence ya maruz tutulmaktan başka ne olabilir ki? Cezayı tadil ediyor. Ya hapse atın, ya şey edin, Olur ya öfkelenir, öldürürse ben Yusuf'u kaybederim diyor. Şey bu. şun arka planda bu var. Yusuf'u kaybetmek istemiyor. Ama Yusuf'a hiçbir şekilde zarar gelmesin diye de kadar da sevmiyor. Bu şehevi bir sevgidir. Hakiki bir sevgide seven kendisini sevdiği için gerekirse feda eder. Ona zarar gelmemesi için. Meşhur Süleyman Aleyhisselam kıssasında olduğu gibi hadis-i şerifle sabit. İki kadının kumanın birer çocukları varmış. Yolculuk esnasında kurt birisinin çocuğunu alıp götürüyor. Öbürü onun çocuğuna sahipleniyor. Yani kurdun çocuğunu aldığı kadın öbür kumasının çocuğuna sahipleniyor. Bu benimdir diyor. Derken Davud aleyhisselama muhakeme oluyorlar. Davud aleyhisselam büyük kumaya ait olduğuna dair hüküm veriyor. Çünkü çocuk onun elinde bir şekilde almış onu. Çıkarken Süleyman aleyhisselamı veriyorlar. Süleyman aleyhisselam hayrola diyor. Diyorlar ki bizim böyle bir davamız vardı. Babama babana müracaat ettik. Nasıl hükmetti? Böyle hükmetti dediler. Ben olsaydım başka bir hüküm verebilirdim diyor. Nasıl verirdin ya Süleyman dedi babası Davut Aleyhisselam. Dedi ki bana bir bıçak getirin diyor. Çocuğu ikisi arasında bölüştüreceğim. Hiçbirisi ispatlayamıyor. Bu sefer Küçük kadın, küçük kuma, hayır Allah'ın peygamberi, Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Çocuk onundur diyor. Süleyman Aleyhisselam, çocuk küçük kadınındır diyor. Çünkü büyük kadın çocuğun kesilmesine sesini çıkarmadı. Sesini çıkarmadı. Onun annesi olsaydı bunun gibi yapardı. Çocuğunun hayatta kalması için hayatta kalsın da varsın başkasının annesi başkası annesi olduğunu diye etsin kendiliği kendisi varsın annelik zevkinden mahrum kalsın anne olarak çocuğunu yanında görmeyi versin hayatta olduğunu bilmesi onun için yeter Onun için Cenab-ı Allah diyor fefehm neh Süleyman <gülüyor> biz o davayı diyor Süleyman'a kavrattık. Tabii Kur'an-ı Kerim'de orada anlatılan başka bir davadır. Nasip olursa oraya gelince inşallah onu da izah edeceğiz. Yani burada kadın, küçük kadın küçük kuma ne yapıyor? Çocuğa olan sevgisinden dolayı kendisini feda ediyor. Burada da gerçek manada sevmiş olsaydı kadın diyecekti ki hayır o doğru söylüyor. Doğrudan doğruya. İftira etmeyecekti. Hakikati değiştirmeyecekti. Ne olursa olsun Yusuf'a zarar gelmesin diyecekti. Hatta kendisini zor duruma düşürecekti. Yusuf faraza dediği gibi olsaydı bile tersine çevirecekti. Diyecekti ki ben bunu seviyorum, buna zarar gelmesin. Nihayet bu benim kocamdır bir şekilde ben onu kurtarırım gibi bana gelecek olan zararı bir şekilde önlerim deyip Yusuf Aleyhisselam'a zarar gelmemesi için çırpınacaktı. Buradan da anlıyoruz ki Öyle bildiğimiz, idrak edebileceğimiz veya takdir edilecek düzeyde hakiki bir sevgi de yok. Şehvetin karıştığı sevgi ancak böyle olur. Bu şekilde, böylelikle kadın bu şekilde iftira yapınca Yusuf Aleyhisselam için gerçekten masum, olan bir insana iftira yapmak kadar iffetli ve şeref sahibi insanlara bir şey kolay kolay ağır gelmez. Şerefli bir insana ağır bir ithamda bulunacağınıza şu dağı buradan buraya taşı demek daha kolay gelir. Çünkü o özellikle mümin olarak mümin olarak sahip olması gereken şeref ve haysiyetinin muhafaza edilmesini her şeyden üstün ve değerli tutar. Yusuf Aleyhisselam bu vaziyette doğruyu söyleyip kendisini savunuyor. Diyor ki قال hiye râvedetni an nefsî benden benden murad almak için gerekli tuzakları kuran bu kadındı. Kendisiydi. Ravede kelimesinin manasında hem böyle bir haram yolla murad almak manası hem de tuzak kurmak manasını birlikte itiva ediyor. Bunun üzerine mahkeme kuruluyor. Ayet-i Kerime mahkeme kurulduğundan lafızan söz etmiyor. Ama ayetlerin devamından zaten anlaşılıyor ve Şhide Şhidummin ehliha imkana kamu suhuku demin kobolin fasadakat vemin k o kadının yakınlarından ehlinden ya onun aşiretinden ya onun gibi saraya mensub birisi veya onun akrabası diye tefsir edilmiş kelime hepsine müsait onun ehlinden bir tanık şöyle bir tanıklık yaptı. Burada tanıklıktan kasıt hakemliktir, hüküm vermektir. Çünkü şahit olmak bir olayı görmekle alakalıdır. O olayı gördüğü için söylemiyor. Hüküm veriyor, hakemlik yapıyor. Ne nasıl? اِنْ <gülüyor> كَانَ قَمِيْسُهُ قُدَّ مِنْ Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa, Fesada kat, kadın doğru söylemiştir. Söylüyor, ve huve minel kazibin, Yusuf ise yalan söyleyenlerdendir. Olsaydı diyor gömleği, önden yırtılmış olsaydı, kadın iddiasında doğru olacaktı. Niçin? Çünkü kendisi kadına saldırmak isterken, hücum etmek isterken, kadın da kendisini korumak isterken haliyle yüz yüze olacaklardır. Yüz yüze olunca da Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği madem yırtılmış, önden yırtılması gerekiyordu. Böyle bir olay yok. O zaman devam ediyor. وَاِنْ كَانَ قَمِسُوا قُدَّ مِنْ دُبُرٍ Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, bu hadisede olduğu gibi, فَكَذَبَتْ Kadın yalan söylemiştir. وَهُوَ مِنَ السَّادِقِينَ Yusuf Aleyhisselam'ın kendisi ise, Doğru söyleyenlerdendir. Cenab-ı Allah şairin de dediği gibi doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. <gülüyor> Nebi Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyor. Aleykum bis-sıdk inne sıdka yehdi ilel-bir <gülüyor> وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديق وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاب نعوذ بالله يعني Doğru olmaya bakınız. Doğru olmak diye tercüme ediyorum. Çünkü doğruluk sadece söz söylemekle değildir. Doğruluk, ruhen, fikren, kalben, amelen ve kavlen doğru olanı yapmak demektir. Doğru olmaya bakınız diyor Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü doğruluk bir denilen iyiliğin her şeyi iyiliğin tamamı her türünü kapsayan bir kavramdır bir. Kur'an'ı bir kavram. Birre götürür diyor. Bir de cennete götürür. Adam doğru söyleye söyleye veya doğrulukta ısrar edeyle ede, neticede Allah'ın nezdinde sıddık olarak yazılır. Allah bizi onlardan eylesin. <Gülüyor> Sıddıklarla beraber yazıldık mı tamam işte, tamamdır. Çünkü allah Teala iyi olanları sıddıklar, nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle birlikte olacaklardır diyor. Ya. Ebu Bekir'e sıddık bunlardan birisidir. Radıyallahu anh. Ve sakının günah, yalan söylemekten diyor. Yalandan sakının. Çünkü yalan günaha götürür. Hücud da birinin zıttı her türlü günahı ihtiva eden Allah'tan bir kelimedir. Günahkarlık da cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye neticede Allah nezdinde kezzap diye yazılır. Çok yalancı diye yazılır. Allah nezdinde de ikisinden birisi olarak yazıldı mı bir kimse artık ondan kurtuluş yok. Çünkü artık o oraya devam edecek. O yola gidecek daha başka bir yola Gideceği yok. İşte doğruluğun neticesi Yusuf Aleyhisselam'ın kıssalarından çıkartılacak ibretlerden birisi de bu. Doğru olduğu için her şeyinde her zaman Cenab-ı Allah ona yardım etmiştir. Hiç kimsenin yardıma erişmesinin imkansız olduğu bir zamanda kuyuda ölsün diye atıldığı bir zamanda baştan beri gördük. Cenab-ı Allah ona yardımını esirgemedi. Ya. Bu şekilde hem de onun aleyhine hüküm vermesi gereken olaya dışarıdan baktığımız zaman kadını kollaması gereken kadının bir yakını şu veya bu şekilde yakını onun lehine hüküm veriyor. Bu Sadakatin doğru olmanın zaferi ve Allahü Teala'nın doğruların yardımcısı olduğu olduğunun bir göstergesidir. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قَدَّ مِنْ دُبُورٍ Onun gömleğinin arkasından yırtılmış olduğunu görünce قال إنّهُمْ مِنْ كَيْدِكُمْ dedi ki, ey kadınlar bu sizin Hilelerinizin bir kısmıdır. Tuzaklarınızın bir kısmıdır. İnne keydekunne azim. Onun şahsında kadınların hepsine hitap ediyor. Çünkü benzeri bir durum hepsi tarafından mümkündür diyor. Yusufu e'rid an hâza. Ey Yusuf artık sen bundan yüz çevir. Yani bunu kimseye söyleme. Bizi rezil edersin. Estağfirelî zennibike. Sen de günahın için bağışlanma dile. Yani burada böyle ilk anda bizim bildiğimiz Allah'tan mağfiret dilemek hatırınıza gelmesin. O değil. Kocandan af dile bu da. Kocana karşı bir suç işledin, böyle yapmakla ondan af dile diyor. İnneki kunti mine'l-hâtiin. Çünkü sen hata işleyenlerden idin. Büyük bir ihtimalle bu sözü onun akrabasından veya ehlinden, yakınlarından olup hakemlik yapan kişi söylemiştir. Bu sözün devamı budur. Burada şunu gösteriyor. Adaletin bazı hallerde esasen ada nasıl diyelim İslami manada itikadıyla, ameliyle adil olmayan kimseler tarafından da yapılabileceğini, yapılmasının muhtemel olduğunu gösteriyor. Adalet her yerde adalettir. Kafir tarafından bile gösterirse tebcil edilmeye, yüceltilmeye değerdir. İşte bakın Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de böyle bir adaletli hükmü zikretmesi de bunu gösteriyor. Hatta İslam alimleri arasında şöyle diyenler vardır. Küfür belki devam eder ama Zulümle hüküm devam etmez. Adalet adalet küfre bile prim kazandırır ifade yerindeyse. Küfre bile bir mühlet verilmesine sebep teşkil eder. Buna o halde biz Müslüman olarak her işimizde Adil olmak bize daha çok yakışır. Adaleti elden sakın kimse bırakmasın, böyle bir şeyi hatırından dahi geçirmesin. Aleyhimize dahi olsa, adaleti tercih edeceğiz, kabulleneceğiz ve adaletin bir ibadet olduğunu bileceğiz. Onun için halk arasında bir deyimdir, Şeriatın kestiği parmak acımaz. Madem ki şeriatın hükmüdür, benim parmağımı kesse, elimi kesse dahi ben onun acısını hissetmem. Çünkü o bir zevktir. Nitekim ashab-ı kiram böyleydi. Recm edileceğini bile bile ya Resulallah ben zina ettim beni tertemiz et diyor. Başına gelecekleri biliyor, bilmedi, bilmediği bir şey istemiyor. Ve biliyor şunu da biliyor aynı zamanda. Sussa sesini çıkarmasa dünyada böyle bir azap görmeyecek. Fakat şundan da emin olamıyor. Ya Allah bundan dolayı beni azaplandırırsa ben ne yapacağım? Dünyadaki adaleti kendi aleyhine de olsa... Ahirette azaba uğratılma ihtimaline ne yapıyor? Tercih ediyor. Ashab böyleydi ya. Yani. Ashab böyleydi. Bu mudur? Hepimiz bazen ters giden bir takım şeylerden yakınınız da benzeri bir duruma geldik mi o yakın malarımız hatırımıza gelmeyi veriyor. Onu biz işleyi veriyoruz usulsüzlükten yakınınız benzeri bir durumda bir bakıyorsunuz ben usulsüzlük yapmışım. Ya dün usulsüzlükten yakınan de Deseler bile şey olmaz bir defacık usulsüzlük ettirici falan filan gibi mazeretler uyutunuz. Olmaz. Olmaz. Bu işe dikkat etmek lazım. Ayetin devamı 30. ayeti kerime diyor ki ve qala nisbetun fil medineti şehirde bazı kadınlar dedi ki imraatu'l azizi turawidu fataha an nefsih azizin karısı kölesinden veya hizmetçisinden hizmetkarından efendi murad almak istiyor dediler. Demek ki iş bugünkü tabirle söyleyecek olursak o zamanın azizin çevresi yani sosyetesi arasında yayılıyor, yaygınlık kazanıyor. Sosyete olduğunu şuradan anlıyoruz nisvetün diyor. Az bir kadın topluluğu. İslami olmayan toplumlarda genelde bu şekilde müreffeh işte hani e, eskilerin deyimiyle bir zamanlar Türkiye'de kullanılan bir tabirdi. Mutlu ve putlu azınlık diye bir azınlıktı bunlar her zaman. Kapitalist toplumlarda cahili toplumlarda daha genel bir ifadeyle cahili toplumlarda sınırlı bir kesimin Gerçekten mutlu yaşadığı çoğunluğun ise ezildiği azıcık bir müstekbirin büyük çapta mustazafları inim inim inlettiği toplumlarda bu vardır. İşte e, batıda üretilen kavramlardan işte sosyete ve komünite kavramları bunu karşılıyor. Bunlar sosyeteden bir grup kadın sosyete kadını konuşuyorlar. Sosyete kadınlarının da sohbetleri genelde budur. Bugün günümüzde neden bahsediyorlar? Magazin haberleri. Bunun bir ötesi özel sohbetlerde nedir? Filan kişinin kiminle beraber oturup kalktığı, kiminle beraber kimin hangi halkları karıştırdığından bahsederler. Ha böylelikle kendilerine emsal bulurlar. ...kendilerine emsal bulurlar. Yani biz bu... ...çok affedersiniz... adili işlemekte yalnız değiliz... ...bizim gibi işleyenler çok. Şeydir. İşte bunlar da böyle diyor. Ya diyorlar o sosyeteler... ...bunun manası bu. Bakın... ...biz bu hayasızlığı işlemekte... ...yalnız değiliz. Aziz'in karısı da... ...bunu yapıyor. Ne olacak... Bir manası bu, bir veçesi bu. Sadece onu kullanmak meselesi değildir bu. Kendilerine de pay çıkartıyorlar. Diyorlar ki ne olacak biz yapıyorsak o da yapıyor. O da onlara diyor ki benim yerimde siz olsaydınız siz de aynı şey yapacaktınız diyecek onlara. Hazırladığı tezgah ile ifade yerindeyse. Onlar böyle deyince üstelik devam ettiriyorlar. Kadri onun sevgisi yani o hizmetkarına duyduğu sevgi kalbinin zarını dahi delip geçmiş kalbinin içine işlemiş. Şagafe fiil olarak bunun ismi şigaf'tır. Şigaf lügat alimlerinin açıklamalarına göre kalbin üstünü saran bir zardır. İşte diyor bu ince zarı delip geçmiş kalbinin içerisine işlemiş. ''İnne alene fi fî Kendileri çok doğru yoldaymışlar da. ''Biz şüphesiz onu apaçık bir sapıklık, bir şaşkınlık içerisinde görmekteyiz.'' Yani demek istiyorlar ki sen daha azizin karısı oldun daha ne istiyorsun? Biz diyelim ki belki kocalarımız yükselsin, mevkileri efendim, bürokraside yükselsin, devlette yükselsin, daha büyük makamlara gelsinler diye belki bu işleri yapıyoruz. Evet, cahili toplumlarda, hele günümüz toplumlarında bunlar çok oluyor. Çok oluyor. Devletler arası en gizli sırlar, ifade yerindeyse, yatakta fahişelere fuhuş işlerken verilen sırlardır. Bu budur. 10-15 yaşlarındaydım çok yani belki ne kadar tam tarihini ne olarak şey Belki internete girilse bulur. İngiltere'de profumo skandalı diye bir sıkıntıda kandal çıkmıştı. Benim emsali olanlar belki hatırlarlar. şeyle Rus bir kadın casusa ...İngiliz Dışişleri Bakanı... ...bilmem kimin Wilson muydu... ...bir başkası mıydı veya başkan mıydı... ...evele ben söyleyeyim... ...o casus kadına... ...verdiği sırlarla alakalı bir skandaldı... ...istifa etmişti ortaya çıkınca. Şey bu. İşte... ...bunların da meselesi bu. Meselesi bu. Yani bizim... ...böyle bir hayasızlık işlemimizin... ...haklı gereği haklı gerekçelerimiz... ...olabilir... Kocalarımız yükselecek, daha yüksek geleceğiz. Vesaire vesaire. Onlar da bunu biliyor, herkes bunu biliyor. Yani bugün dünyada bu cahili toplumda bu gibi işler sanmayın ki tamamen gizli saklı yapılıyor. Hayır, hayır. Meselenin birinci derece alakalıları tarafından çoğunlukla bilinen şeylerdir bunlar. Clinton'ın dey diyor Yahudi bir kadınla bir o, şeyle ha ha o, o, o monicali whisky Hepiniz hatırlınız bu, bu şey belli ha karısı bilmedi mi bütün dünya bildi Hiç kimse de sesini çıkarmadı dünya bilmeden önce de biliyorlar Niye bilmiyorlardı ki Kim bilir daha neler biliyorlar Seslerini çıkarmıyorlar Çünkü dediğim gibi cahili toplumlarda kendilerine göre usulüne uygun fuhuş daima vardır ve yaygındır. Bunun sonunu getiremezler. Niçin? Çünkü bunu ortadan kaldıracak ne bir itikatları var, ne bir inançları ve değerleri var, ne de böyle bir şeriatları var. Kadın diyor bakın ve böylelikle cahili toplumda dedikodunun ...boyutları hakkında da ayet-i kerime fikir veriyor. Vallahi Kur'an Allah tarafından indirilmiştir ve kıyamete kadar bakidir. Her şeyle bunu gösteriyor. Bu sadece İslam öncesi bir Mısır toplumunun hikayesi değildir. Sadece İslam öncesi bir Mısır toplumunun tablosu değildir bu. Bütün cahiliyeler için geçerli bir toplumdur bu. Bir örneklemedir bu. Hani günümüzde tipleme diyorlar ya bu böyle bir şey. Geçerli. bir şey değil. Hayal mahsulu değil bu. vakadan alınmış ve vaka olarak benzer şartlarda devam edecek bir hususiyettir bu. Dedikodu yayılıyor. İlgilinin kulağına geliyor. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ Onlara davetiye gönderdi. Protokol davetiyeleri. Onların bu şekildeki hile ve tuzaklarını işitince onlara davetiye gönderdi. Çağrıda bulundu. Ve a'tedet lehunne Ve onlar için böyle rahat konforlu bir şekilde oturup yemek yiyecekleri bir şekilde bir hazırlık yaptı. Müttekan genelde Yemek yerken yaslanılacak, rahatça yaslanılacak yer demektir. Bu şekilde bir yemek yemek müstekbirlik edasıdır. Onun için böyle gerine gerine, benim söyleyeyim ne bileyim yani alabildiğine insanı rahatlatan bir tarzda yemek sofraları veya şeyleri tarzları. Ee, İslam adabında hoş karşılanmamıştır. Hem orada sen Allah'ın sana vermiş olduğu bir nimetinden istifade ediyorsun. Hem o vesileyle yemek yemek su içmek nefes almak aslında nedir? İnsanın acziyetinin ve muhtaçlığının bir göstergesidir. Biz Rezzak-ı alem olan Rabbül alemine İhtiyacımızı arz ediyoruz yemek yerken aslında. Onun önünde dolayısıyla tıpkı namazdaymış, ibadetteymiş gibi müstekbir bir eda kokacak bir tarzda değil, mütevazi ve ibadet, kulluk izhar edecek bir tarzda olması önemsenen bir husustur. Fakat böyle bir akidenin yüceliğinden haberdar olmayan, Cahili cemiyetlerde yemek yemek ne kadar şaşalı, şatafatlı, ne kadar riyakarca, ne kadar müstekbirlik kokarsa, onlar için o kadar e şöyleyim, bir gösteriş kokarsa o kadar önemlidir, o kadar değer kabul edilir. Onlar için rahatça oturacak yerler hazırladı diyor. Ve etet külle vahidetim minhun sikina. Ve onların her birine de, o kadınların her birine de bir bıçak verdi. وَقَالَتِ خُرُجْ عَلَيْهِنَّ Yusuf Aleyhisselam'a da onların huzuruna çık diye emretti. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اَكْبَرْنَا Kadınlar onu görünce, onu pek muazzam bir varlık olarak gördüler. وَقُلْنَا وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ Ve ellerini kestiler. Bir rivayete göre ellerini kemiklere varıncaya kadar kestikleri halde farkına varmadılar. Ve kul nahas dediler ki asla haşa. Ma haza beşer. Bu bir insan olamaz dediler. In haza illa melekun kerim. Bu ancak çok şerefli bir melektir dediler. Çünkü onların kanaatlerine göre melekler evvelime söyleyeyim insandan çok daha güzeldir. Burada ilginç e, tefsirinde e, hulasa diyor ki aslında diyor Cenab-ı Allah melekler için kullanmadığı bir ifadeyi insan için kullanıyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمُ diyor. Andolsun biz insanı en güzel, ahsen-i takvimde yaratacak takvim, kıymetlendirme, ölçülendirme, değerlendirme demek. Gerçekten de insan, allah Teala tarafından göze en hoş gelecek ölçülerde yaratılmıştır. İnsanın her bir şeyi muhtedil, her bir şeyi yerli yerindedir. Hilkati çok güzel bir varlıktır insan. Ve dikkat ederseniz tabiatta mahlukat arasında ölçüleri birbirine mütenasip olan hayvanlar veya canlılar gözümüze daha güzel geliyor. Faraza atın mesela gözümüze görünüş şekliyle eşeğin veya katırın gözümüze görünüş şekli farklıdır. At insan gözüne daha güzel geliyor. Niçin? Çünkü atın o ölçüleri arasındaki münasebet, oran katıra ve eşeğe göre çok daha ölçülü ve yerli yerindedir. Yani takvimi daha hassastır ifade yerindeyse. Ama Cenab-ı Allah her birisini kendi yaratılış hikmetine uygun olarak yaratmış ve ona göre bir fizik vermiştir. O ayrı bir hadise. Ama göze baktığımız zaman gözle estetik olarak bizim gözümüze daha hoş geliyor. Niçin? Belki de insana göre ölçüleri daha yakın olduğu için. Yani oranları itibariyle estetik değerleri itibariyle insana daha çok benzediği için muhtemelen. Yani bu ıı, Salihim konusudur ee, Efendim estetiğin ölçüsü nedir? medeniyetin ölçüsü nedir insan mıdır bilmem nedir o ayrı bir konu. Ee, biz yani burada kısaca şunu söylemek istiyor İslam alimleri bunu söylerken, aslında diyor, demek istiyor ki insan aslında melekten bile daha güzeldir. Her ne kadar bizim zihnimizde melek güzelliğin sembolü ise bile e Cenab-ı Allah melek için andolsun biz meleği en güzel ölçülerde yarattık demiyor. İnsan için biz insanı en güzel ahsen-i takvimde yarattık diyor. Ah insan bir değerini bile bilse. Bir bize ne kadar değer verildiğini bilerek, bilmek odur. Değerimizi bilmek odur. Cenab-ı Allah'ın bize verdiği değerin farkında olsak ve bu değeri muhafaza etmenin yollarını bilsek ve gereklerini yerine getirsek. O zaman insanlık bambaşka olur. O zaman dünya bambaşka bir dünya olur. Güzel bir dünya olur. Ve dediler ki bu ancak çok şerefli bir melektir dediler. Kadın da onlara dedi ki: "Kalet fezalikunellezi lümtunenni fihi." İşte kendisi sebebiyle beni kınadığınız kişi budur. Bu kad ravedtu an nafsihi fastaasaba. Vesefar aşe ya hatırlıyorsunuz gerçeği biliyorlar. Yani bu gerçekten e, bir yüzsüzlüktür. Evet, ben ondan murad almak istedim ama o da Masumiyet kılığına girdi. Festa'sam o manada. Yani demek istiyor ki o öyle göstermelikti kendisini koruması. Bu arkası gelecek diyor. Öyle söylüyor. Azim ve kararlılığını sürdürüyor kadın. Daha buna rağmen vazgeçmiş değil bunca rezalete rağmen. İfade yerindeyse. Ve la illem yef'alme Şayet ona emrettiğimi yapmayacak olursa. Leyüscenenne ve min minessâhirîn. Kesinlikle hapse atılanlardan, zindana atılanlardan olacaktır, zindana atılacaktır ve küçültülmüşlerden olacaktır. Onu alçaltacağım, küçülteceğim, onu zelil edeceğim diyor. Bakınız, iman olmayınca değerler de allak bullak olur. O küçüklerden, küçülmüşlerden olacaktır derken neyi kastediyor? İşte zindana atılacak, saraydan uzaklaştırılacak, buradaki imkanlardan mahrum edilecek, belki köle olarak satılacak vesaire vesaire. Değeri bu. Ona göre ölçü bu. Niçin? Çünkü ona göre küçüklük, büyüklük dünyadaki makam, mevki ve imkanlarla ölçülen bir şeydir. Oysa bizde küçüklük, büyüklük, efendilik İman ile Allah nezdinde kabul edilebilir olmakla alakalıdır. <gülüyor> <gülüyor> İnne ekramekum indellahi etkâkun diyor Cenab-ı Allah. En değerliniz Allah nezdinde en müttaki olanınızdır. Ömer radıyallahu anh ne diyor? <gülüyor> Ebu Bekir'in seyyiduna ve a'teqa seyyidena diyor. Ebu Bekir bizim efendimizdir. Ve bizim efendimizi kölelikten kurtarmıştır. Köle olan Habeşi Bilal'e, Kureyşi olan Ömer radıyallahu anh Efendimiz diyor. Ve onu Ebu Bekir ile aynı düzeyde görüyor. Efendilik bakımından. İşte değerlendirme budur. Çünkü Bilal, İslam'ın çilesini çekmişti. Anh. Sıkıntılarını çekmişti. O işkenceler altında, Kureyş'in kafir kodamanlarına bilsem ki sizi ahad lafzından daha çok kızdıracak bir söz var vallahi onu da söylerdim diyor. Efendilik budur işte. Efendiliğin kaynağı imanın insana kazandırdığı bu kahramanlıktır. Bu yüceliktir. Bu baş eğmezliktir. Evet Bilav radıyallahu anh yerlere yaptırılmıştı. Göğsünde kayalar vardı. Fakat başı dim dikti. anlı apa çıktı. Şeref budur. Yusuf aleyhisselamı hapse atmışsın. Zelil olmaz ki o. Çünkü onun izzeti iman iledir. Onun izzeti istikamet iledir. İzzet, iman ve istikamete bağlıdır. İman ve istikamet yoksa izzet de yok. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? İnnemel izzetü lillahi veli rasulihi velil müminindir. Bitti. İzzet Allah'ındır, rasulünündür ve müminlerindir. Başkalarının izzeti yoktur. Onlar Allah nezdinde değersiz ve alçaktırlar. İzzet kazanmak istiyorlarsa iman edecekler. İman olmayınca aziz olmaz. İsterse Amerikan Cumhurbaşkanı olsun, isterse Rusya Başkanı olsun, ister Fransa Başkanı olsun, ister İngiltere olsun, ne olursa olsun hiçbir şey değil. İzzet olmaz. İzzet imaniydedir. Bilal Aziz'dir, o kadar. Abdullah bin Mesud Aziz'dir. Yeri gelmiştir Ebu Cehil'in, göğsüne çıkmıştır, kellesini koparmıştır. Bu budur. İzzet budur. İzzet Allah'a aittir, Resul'e aittir ve müminlere aittir. Al İzzet Allah'ın ölçülerine göre elde edilir. İzzetten uzaklaşış da Allah'ın ölçülerini reddetmekle alakalıdır. Evet. Bundan sonra inşallah devam edelim bir istirahat edelim.